Ne iyi etmişim de söylemişim ona. Gönlünü alacak tek sözdü bu söylediğim. Çünkü baştan sonra hiç doğru bulmamıştım onun gidişini. İlkin efendice gülümsedi. Derken sanki oldum bittim bu yargıda söz birliği etmişiz gibi yüzü o ışıklı, anlayışlı gülümsemeye duru verdi. O tantanalı pembe yamadan elbisesi Merdivenlerin akına karşı bargan renkli bir lekeydi. Üç ay önce konağına ilk geldiğim geceyi hatırladım. Çimen, çakıl yol hep onun bozulgunluğunu sezen konuklarla doluydu. de o bozulma bilmez düşünü kimselere sezdirmeden aynı merdivenin üst başında durmuş aşağıdakilere el sallıyordu. Ettiği ikramlara teşekkür ettim konukseverliği için ona teşekkür ede ede bir hal oluyorduk zaten. Ben de başkaları da. Allah ısmarladık diye seslendim. Kahvaltı pek güzeldi geçbi. Şehre vardığımda bir alay tahvilin fiyat oranlamasına koyuldum. Döner koltuğumda uyuya kalmışım derken öğlene doğru telefonun sesine sıçrayarak uyandım. Ter bastı yüzüme. John Baker'dı telefonda. Çoğu o saatte arardı beni. Bana kalsa bulamazdım ki izini. O otel senin, bu kulüp benim, dolaşıp dururdu boyna. Her zaman sesi taptaze, serin serin gelirdi kulağıma. Yemyeşil bir golf alanında bir oyuncu yanlış sallamış da sopasını bir çimen parçası kopup bir onun camından içeri düşmüş gibi olurdu. Ama bu sabah Kuru ve hırçındı sesi. Ayrıldım Deysilerin evinden dedi. Hampstead'deydim şimdi. Bu akşam da Southampton'a gidiyorum. Belki Deysi'nin evinden ayrılması akıllıca bir işti ama sinirime dokundu yine de. Bir sonraki sözü büsbütün tuz biber ekti üstüne. Dün gece hiç de iyi davranmadın bana. Ona gelinceye kadar bir an sessizlik. Derken, her neyse, görüşmek istiyordum seninle. Ben de istiyorum görüşmek. İstersen Southampton'a gitmeyeyim, öğleden sonra şehre geleyim. Yok, bugün değil, başka bir zaman. Sen bilirsin. Olmaz diyorsan bir sürü işim var da. Bu mihval üzerine konuştuk bir süre. Derken konuşmaz verdik birden. Telefonu çat diye hangimizin kapattığını biliyorum ya, Umurumda bile değildi. Bak onu iyi biliyorum işte. Hani bir daha yüz yüze gelip konuşmama pahasına da olsa oturup bir çay masasının başına dünyada o gün onunla konuşamazdım. Birkaç dakika sonra Gatsby'nin evine telefona ettim. Ama hat meşguldü. Dört defa denedim sonunda... Cin ifrit bir santral memuru, hattın Detroit'le şehirler arası bir konuşma için açık tutulduğunu söyledi. Cebimdeki tarifeyi çıkarıp, üç elli treninin etrafına ufak bir halka çektim. Sonra yaslandım koltuğuma, düşünmeye çalıştım. Saat tam on ikiydi. Trenle kült yanından geçerken o sabah, mahsus vagonun öbür yanına geçtim. Biliyordum nasıl olsa Bütün gün meraklı kalabalığı donanacak orada Mahalle çocukları tozların içinde Koyu renk lekeler aranacak Çenesi düşük bir ihtiyar çıkıp Olup biteni sil baştan ha babam anlatacak Sonunda kendi bile anlattıklarına inanmaz olunca Kesecek postayı Myrtle Wilson'ın içler acısı marifeti de Unutulup gidecekti Yalnız az daha gerilere dönüp Bir gece önce bir garajdan ayrıldıktan sonra orada olup bitenleri anlatmadan edemeyeceğim. Kardeşi Ketri'nin yerini yurdunu buluncaya kadar epey uğraşmışlar. İçki içmeme kararını bir yana atmış olacak ki oraya vardığında dut gibiymiş. Can kurtaranın çoktan flushing'e gittiğini bir türlü kavrayamamış. Neden sonra anlamış. O zaman da düşüp bayılmış. Olayın en dayanılmaz tarafı orasıymış gibi. Birisi çıkıp ya merakından ya da acıdığından arabasına almış kadını. Kardeşinin ölüsü ardından götürmüş. Gece yarısından çok sonraya kadar garajın önünde dalgalanmış durmuş ahali. İçeride divanın üstünde George Wilson'da bir öne bir arkaya habire sallanırmış. Bir ara büronun kapısı açık kalmış. Garaja her giden kafasını uzatıp içeri bakmadan edemiyormuş. Sonunda biri ayıp yahu demiş de örtmüşler kapıyı. Yanında Mikalis ile daha başkaları da varmış. Önce 4-5 sonra 2-3 kişi. Geç vakit Mikalis sona kalan yabancıdan bir 15 dakika daha durmasını rica etmiş. ''Gidip bir kahve pişireyim diye.'' ''Bir ok almış geride.'' Derken Wilson'ın yanında sabahı etmiş. Saat üçe doğru Wilson'ın abuk sabuk komurtularının çeşnisi değişmiş. Sakinlemiş biraz. Sarı arabadan söz etmeye başlamış. Sarı arabanın kimin arabası olduğunu, nasıl sökeceğini bildiğini bildirmiş. Sonra da bir iki ay önce... Karısının şehirden burnu şiş, yüzü gözü çürük içinde döndüğünü ağzından kaçırmış. Derken ürküp lafı kapatmış. ''Ah Allah'ım ah!'' diye yeniden inildemeye koyulmuş. Mikalis biçareyi avutmaya çalışmış ama boşuna. ''George, kuzum, ne kadar oluyordu siz evleneli?'' ''Rahattır şöyle biraz da ne soruyorsam ona cevap ver.'' Sana ne kadar oluyordu siz evleneli diyorum. 12 yıl. Çocuğunuz olmadı mı hiç? Hadi George, rahat dur. Sual soruyoruz sana. Hiç mi çocuğunuz olmadı? Kahverengi, sert kabuklu bir takım böcekler ölgün ampule patküt çarpıyorlardı. Dışarıda yoldan vınlayarak her araba geçişte Acaba birkaç saat önce kaza yapan araba mı diye yüreği hop ediyordu Mikalis'in. Garaj tarafına da geçmiyordu. Ölüyü üstüne yatırdıkları tezgah kan lekeleriyle kaplıydı çünkü. Çaresiz bir onun içinde volta attı durdu sabaha kadar. Ne eşya varsa içeride bir bir belledi. Arada bir yanına oturuyor Wilson'ı oyalamayı deniyordu. ''Arada uğradığın bir kilise yok mu yahu?'' ''Çoktandır gitmemişsen de ziyanı yok. Bir telefon edeyim, bir papaz yollarlar bari. Oturur konuşursunuz.'' ''Edeyim mi telefon?'' ''Kilisem yok benim.'' ''Bak bunu fena etmişsin. Böyle zamanlarda insana lazım olur kilise.'' ''Canım ama hiç de mi gitmedin ömründe kiliseye?'' ''Peki kilisede nikahlanmadınız mı siz?'' ''Sana söylüyorum, George.'' Kilisede nikahlanmadınız mı siz? Ooo kaç yıl önceydi o? Soruyu cevaplandırma çabası salıncaklanmasının uyumunu bozdu. Bir an sustu. Derken kaymış gözlerine o eski yarı uyur yarı uyanık bakış geldi kondu. Şuradaki göze bir bak dedi yazı masasını imleyerek. Hangi göz? Şu. Hah o işte. Mikaliz elinin altındaki çekmeceyi açtı. Bulabula, bula ufak ama belli pahalı bir köpek kayışı buldu. Kenarları gümüş kaytanlı, yepyeniydi. Bunu mu diyorsun diye sordu, tutup ucundan kayışı. Bilsin, baktı, başını salladı. Dün ikindileyim buldum. O bir şeyler geveledi ağzından ama hemen anladım. Altında bir tuhaflık olduğunu. Yani kayışı karın mı satın almış, öyle mi diyorsun? İpek kağıdına sarıp o koymuş masanın gözüne. Mikaliz bunda bir gariplik bulmadı. Wilson'a karısının kayışı neden satın almış olabileceği üzerinde bir düzene faraziye yürüttü. Ama anlaşılan Wilson bu açıklamalardan bazılarını daha önce de Myrtle'dan duymuş olacak, yeniden Ah Allah'ım ah diye inildemeye başladı. Gönül alıcısının akıl ettiği daha başka açıklamalar havada kaldı. Sonra da öldürdü onu dedi Wilson. Ağzı kaykılı verdi aşağı. Kim öldürdü? Biliyorum nasıl bulacağımı onu ben. Sen hastasın George dedi dostu. Kolay değil sarsıldın tabii. Ne söylediğini bilmiyorsun ama sen Bırak bunları da sakin sakin otur sabah olsun hele. O canına kıydı onun. Yapma yahu kazaydı bu George. Wilson başıyla ah dedi. Gözleri büzüldü. Dudakları çok bilmişçe bir hım ünlemesiyle hafifçe buruştu. Ben biliyorum dedi kesin kes. Ben kim ne derse desin inanan bir adamım. Kimseye de bir kötülük gelsin istemem. Ama bir de mim koydun mu bir şeye, bil ki sağlamınadır. O arabadaki adam da o. Bizimki onunla konuşmak için koştu arabanın önüne. Vurdu, geçti namussuz. Mikalis de görmüştü bunu ama aklına gelmemişti böyle bir ahkam çıkarabileceği. Mrs Wilson'ın falanca arabayı durdurmak için değil kocasından kaçayım derken yolun ortasında koştuğunu sanıyordu. Peki ama kadıncağız ne zoruna durdurmaya kalksın arabayı? Onun işine akıl ermez deyip sözüm ona cevaplandırdı soruyu bilsin. Ah ah! Yeniden sallanmaya başladı. Mikalis de elindeki kayışı bura büke ayakta duruyordu. Bir dostum varsa telefon edeyim, çağırayım, he? Boşa pala sallıyordu, malum. O da biliyordu, Wilson'un dostu mostu olmadığını. Karısına bile yarı olmadıktan sonra. Derken odada bir değişme, camda mavi bir kaynaşma olduğunu fark edince, sevindi bayağı, ortalık ağırmak üzereydi. Beşe doğru dışarısı yeterince mavilendi, söndürdü elektriği.